Bugün Zeynep Çetin'le beraberiz. Hoş geldin Zeynep, nasılsın? Hoş bulduk Zeynepciğim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Önce ben seninle nasıl tanışı olduğumu anlatacağım. Sen beni henüz tanımazken, sene 2012, <gülüyor> Deniz'le birlikte, senin ablanın liseden arkadaşı Deniz'le birlikte biz İngiltere'ye gittik. Ve bir e, Essex Üniversitesi'nde sunum yapmaya gittik. Orada, e, 2014 olabilir pardon. Orada Soho House'ta takılır, Soho'da takılırken sizin videolarınızı açtık, onlara gülüyoruz. Ve bu şekilde sizinle tanış olduk. Abla kardeş bunlar çok yetenekli, muazzam insanlar diye ve ben ikinizi de takibe aldım. O günden beri yakınızdayım. Hatta ablam onun hatırlamadığı şeyleri atıyorum bazen. Böyle DM'den yürüyorum ablana. "O nasıl hatırlıyorsun bunları? bin yıl oldu falan." diyor. Öyle bir fen girl'lük durumu söz konusu. Çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Benim bile hatırlamadığım şeyler muhtemelen bu arada. Siz Öyle değil. 14'e dahil yani biz ne video çekiyorduk şu an onu düşünüyorum sen anlattığından beri. Şeyler vardı, böyle şiveler yapıyordun çok komik. Of. Komedyansın sen ya ben seni böyle tanıtmak istiyorum. Zeynep Çetin <gülüyor> Türkiye'deki komedyen sayılı komedyen kadınlardan bir diye tanıtmak istiyorum seni. Yani diğer komedyenlere biraz ayıp oluyor olabilir çünkü hiçbir stand-up gösterim yok ama e, kalite, kalite var için... karşım kalite. <gülüyor> <gülüyor> kalite ve marka diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Diyebiliriz. Ünlü Düşünür kobram Murat'ın da dediği gibi. <gülüyor> sen kendini tanıtır mısın biraz? Tabii ki tanıtayım hemen. 27 yaşındayım, reklamcıyım. Bir yandan da içerik üretiyorum. Yani yaklaşık herhalde bir iki senedir diyebilirim. Bir senedir YouTube'da aktif olarak içerik üretiyorum. Onun dışında Instagram'da da iki seneye aşkın süredir aktifim. Aslında mesleğim zaten reklamcılık ve özellikle sosyal medya reklamcılığı. Yani ben reklamcılığı bitirdim ve anında sosyal medyacı oldum gibi bir şey oldu. Çok fazla farklı departmanlarda çalışmadım. Direkt sosyal medyaya yöneldim. Çocukluğumdan beri çok ilgimin olduğu bir mecra. Bununla büyüdüm çünkü. Ve çok aşina olduğum bir şey olduğu için de buna iş üretmek çok ilgimi çekti. Sonrasında da hep sosyal medyayla ilerledim. Son 3 senesini de bu mesleği freelancer olarak yapıyorum. Kendi işimin patronunda çalışıyorum diyebiliriz yani aslında. Şaka bir yana. Yani kendi işimi yapıyorum. Onun dışında... Facebook'ta Bu yazdın üret... mı öyle? Evet ya. <gülüyor> <Bir ara yapayım gülüyor> mi ödüyorum. <gülüyor> o kadar kötü bir şey ki yani şakası bile cringe yani bir yerde aslında. Ama e, baktığım zaman şaka ama öyle yani. E, ne diyordum? Ha işte 3 senedir freelancer'ım. Sonra da içerik üretme işini ben çok seviyorum. Ve markalarla çalıştıkça tabii şöyle bir durum oluşuyor. Yani marka sen olmadığın için çok fazla kısıtlama oluyor, çok fazla düzenleme geliyor yapılan işe ve ben de biraz başına buyruk bir tipim ve böyle durdukça kudurdum yani kendi içeriğimi yapmam lazım gibi böyle içten bir şey beni dürttü. Ve sonrasında kendime kendimi hiç sansürleyemeyeceğim için, sansürlemeyeceğim için, kendime bir regülasyon getirmeyeceğim için aslında kendi içeriklerimi özgürce üretebileceğimi düşündüm ve bunun keyifli olabileceğini düşündüm. Sonrasında yavaş yavaş böyle komikli, şakalı, kend, yani kendi mizacıma uygun içerikler üretmeye başladım. Yavaş yavaş belli bir kitlem oluştu. Şu an daha da e, hızlı bir şekilde büyüyen, miniş, tatlış bir kitlem var. Tam bir mikro influencer dediğimiz. E, tanıma uyuyorum artık sanırım Ama ben içerik üreticisi demeyi daha çok seviyorum Influencer, Bir dikebilmesi... bayağı mak makrosunda ya Bülent Ersoy'la tanışan <gülüyor> kaç kişi var şu dünyada O, o benim kendi özel sosyal hayatımın makrolur diyebiliriz O da aileden gelen bir şey biliyorsunuz zaten Mikro daha ziyade dediğim gibi Hani böyle içerik üreticisi Çok ses geliyor mu dışarıdan şu an? Biri duyuru yapıyor da Ha okey tamam devam ediyorum içerik üreticiliği demeyi daha çok seviyorum. Çünkü ben olayına çok takılmadan aslında içerik üretmeye sevdalı bir insanım. O yüzden kendimce kendimin izleyip de güleceği şeyleri insanlara paylaşmaya çalışıyorum diyebilirim yani şu an için. Ve sosyal medyacıyım aynı zamanda. O meslek tarafı da devam ediyor. Zeynep ben de senin sıkı bir takipçinim sosyal medyada. Çok, çok hakikaten eğleniyorum şey bütün bu Ürünler, ürünleri böyle şey yaparken anlatırken ki halin ya da böyle bütün bu haleti ruhiyemizle kurduğun <gülüyor> ilişki beni hep böyle çok hakikaten yakalıyor bir yerlerde Biraz en şey son bir tulumda şey araya girdim de en son bir tulumda böyle iki düğmenin arası patlayacak gibi olmuş da bir şey yazmışsın işte sabrımın <gülüyor> taş evet, sabramın taşması <gülüyor> <gülüyor> gibi gülüyoruz ya onlara <gülüyor> Teşekkürlerim, çok tatlısınız. Biraz şeyi aslında konuşmak isteriz Zeynep seninle. Bu pandemiden önce desen bir sürü ürün getiriyordun özellikle Aliexpress'i seninle böyle hakikaten hayatımızı <gülüyor> aldık diyebilirim ya da ben aldım. Ee, hani ne tür ürünler değişti ürün yelpazende böyle e, ve bu süreçte bir değişiklik oldu mu? Pandemi senin ürünlerinin e, geç gelmesine sebep oldu mu? Şikayetin var mı? Biraz onları anlatır <gülüyor> mısın? Ya tabii ki var. Yani öncelikle bunun benim içerik üretimime olan etkisi çok kötü oldu. Şöyle başlayayım. Şimdi pandemiden önce yani Covid-19'dan önce bir kere vergi muhabbeti çıktı. Ben YouTube'a girdim bu ürünlerden alışveriş bağımlılığım diyeceğim yani artık neredeyse bağımlılık derecesinde. Bunu köreltmeye çalışıyorum ama. E, eskiden daha kötüydüm. Bu AliExpress'ten sürekli bir şey alma hali benim için çok keyifliydi. Çünkü kendime hediye alıyormuşum gibi oluyordu. Yani mesela biliyorum sipariş 0.47 centlik bir şey. Ücretsiz kargo, vergi yok. iki ay sonra kapıma geliyor. Aa ben böyle bir şey almışım süper falan diye böyle devam ediyordum hayatıma. Sonra ben bunları siparişlerim verdim verdim baktım eve yığın yani ben dedim bunları inceleyeyim bari hani. Önce Instagram'da başladım sonra YouTube'a geçtim. Bu süreçte tam YouTube'a geçtim iki tane üç tane video koydum insanlar çok güzel karşıladı. Abi vergi geldi yani inanılmaz %20 yok %30 dendi bilmem ne oldu millet bir çekinde almaya etmeye hani tam güzel bir şey tutturdum derken, vergi geldi. Neyse dedik hadi insanlara anlattık durumu bir de yani hani bakan al bayrak açıklama yapmıyor ben yapıyorum şaka değil insanlar bana soruyor yüzde kaç vergi kaçını şundan alıyor ben böyle gümrük vergisi şu kadar bilmem ne vergisi bu kadar artık böyle uzman oldum hiç de Hatırlıyorum, anlamadım. Hatırlıyorum böyle yazılar yazıyordun ve ben onları AliExpress'ten alışveriş yapmadığım halde durdurup okuyordum kör oluyordum böyle. <gülüyor> niyeyse hani o denli takipteyim. Yani garip bir şekilde sözcüsü oldum AliExpress'in. Türkiye sözcüsü oldum yani. Sonra abi neyse ben devam ettim hadi. Moralin bozulmasın. insanları da açıkladım ya yani 10 lira 15 lira vergi veriyorsunuz. Toplaalım bilmem ne. Halkı da eğitiyorum. Ondan sonra abi bu sefer de Covid çıktı yani. Allah kahretsin ya bir basiret bağlanması. Dedim ki AliExpress kardeşim biraz ara vereceğiz yani yapacak hiçbir şey yok. Ee, bu süreçte uzunca bir süre sipariş vermedim. Çünkü hani Türkiye'ye daha COVID gelmemişken Türkiye'ye COVID'i kargoda muhtemelen aldığım saçma sapan bir üründe getiren insan ben olmak istemedim öncelikle. Bunun vebali benim boynuma kalmamalıydı yani. Sonrasında da işte tabii artık Türkiye'ye geldi, olanı oldu, bir tan bitti. Yani bu arada şaka bir yana yani AliExpress'ten gelen bir kargonun virüs bulaştırma ihtimali yok. İki ay falan sonra geliyor zaten. Neyse şey geldi, ne diyordum ben? Unuttum bak kafam karıştı. Çok da güzel anlatıyordum. B12 eksikliği. Ne dedim kız en son? Covid-19. Kargo geldi. Cardo geldi. <gülüyor> tamam, şey geliyorum. Sonra baktım Türkiye'ye Covid-19 geldi zaten. Yattım balık yan gider dedim. <gülüyor> Yaklaşık bir ay önce falan böyle tam bu karantinanın ortasında yine bir girdim, bir çılgınlık yaptım. Şöyle 7-8 tane bir şeyler aldım. İncelenmek üzere bekliyoruz. Ve geldi. Yani hatta dün mü, ondan önceki gün mü iki tane kargon geldi. Aslında şu an kargolar geliyor kesinlikle. Ama hani siparişlerimde bir şey değişti mi diye soracak olursan değişmedi. Hala ıvır zıvır alıyorum. Yani şöyle söyleyeyim en son şey aldım. Ee, evde şiş kebap yapabileceğiniz minik bir alet aldım. inceleyeceğim Çok heyecanlıyım. Çünkü neden bak. Aa, <gülüyor> Ama neden? aslında <gülüyor> Peki <şu an>. neden? <gülüyor> Kendimle çelişiyorum. Şu yüzden aldım abi. Aslında daha deminki sorunun cevabı değişti. Çünkü kebapçıya gidemiyorum şu an. Dışarıdan yemek sipariş vermek tehlikeli. Ben şiş kebabı evde yapayım diye şiş kebap makinesi aldım. Yani bu çok normal. <gülüyor> Ciddiye kalamıyorum. <gülüyor> Hiç normal Döner bıçağı aldın mı Zeynep ya? Konuş. <gülüyor> ya almadım çünkü silah falan sanırım beni içeri almasınlar diye. Yani kargo beklerken polis gelmesin diye. Ama küçük bir şiş kebap setim var. Heyecanla bekliyorum gelmesini incelemek için. Yani bu tarz böyle minik e, değişimler yapmış olabilirim alışverişlerimde. <gülüyor> Ekmek makinesi stoklarının hızlı tükenmesi de beni çok şaşırtmıştı mesela. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey açıkçası. Ee, sen bu süreçte de içerik üretmeye devam ettin aslında. Sürekli evde olmak ve pandemi psikolojisi içerisinde sosyal medya içeriği üretmek nasıl bir şey? Bu senin içerik üretimini etki etti mi? Yani şöyle aslında e, sosyal medya tarafındaki işlerimin çoğu askıya alındı. Çünkü e, birlikte çalıştığım markalar dükkanlarını kapattı, restoranlar vardı, onlar restoranları kapattı. Öyle olunca tabii ben bomboş kaldım. Ama tabii ki şöyle bir şey var yani e, dünya üzerinde birkaç kez yaşanmış olan bir durum olduğu için bu ve e, bundan yani ne bileyim İspanyol gribi çıktığı zaman böyle bir hayat yoktu. Şu an inanılmaz sosyal bir hayatta yaşıyoruz ve var oluyoruz. O zaman belki insanlar böyle etkilenmedi ama biz artık böyle her şeyi aşırı etkilenen hisselik insanlara dönüştük bu sosyal hayatın içerisinde. O yüzden de çok kötü etkilendim herkes gibi. Aşırı gergin, aşırı mutsuz. Bir de ailemle yaşıyorum 65 yaş üstü. İkisi de beni çok gerdi bu durum. Ve dışarı onların ihtiyaçlarını karşılamak için çıkıp eve geri geliyorum. Bu beni çok gerdi. Ve ciddi bir süre, 3 hafta, 4 hafta, zaten 2 aydır, 2 ayı geçti süreç başladı Hiçbir şey üretemedim. Ve açıkçası bu sürede kendime tanıdım. Yani çünkü zoraki bir şey ürettik de, zoraki sırıtmak ya da zoraki bir şeyin parçası olmak yerine üretmemeyi tercih ederim açıkçası. Çünkü ben samimi olmaya çalışan bir insanım ve mümkün mertebe kendimi olabilecek en içten şekilde yansıtmaya çalışan bir insanım sosyal medyada. O yüzden de insanları böyle fake işte hadi ekmek yapalım, hadi lahmacun yapıyoruz bugün falan. Yani buna girmek istemedim ayrıca anlamıyorum niye ekmek yapıyorsunuz abi. Yani ekmek mi gitti ülkede? Onu da anlamışsın diyelim. Ekmek okay. yapmak güzel bir şey. Sen gidip şiş yapacağın aparat alıyorsun. Bizim bin yıllık ekmek geleneğimize dil uzatıyorsun Zeynep. Ya ekmek geleneğimizi yapın kardeşim. Yapmayın demiyorum da niye şimdi yani? Hani al ekmeğini ya bununla uğraşılır mı? Lahmacun'u <gülüyor> neden de. yapıyorsun değil mi? <gülüyor> yok cevizi yaptım, yok bilmem neyi yaptım. Acayip acayip işler. Ya herkes de bir delirdi bu arada. Yani herkes çok iyi şekilde anlayabiliyorum. Hani ben de evde boyamalar, mumlar, şövalet aldım, boya seti aldım sanki Bob Ross'um yani. Hani ama e, bir şekilde atlatıyoruz. Şimdi daha iyiyim tabii. Yani şimdi artık üretime geçtim, seri şekilde içerik üretimini yapıyorum. İşte evde yaptığım mumları falan Derya Baykal'ın kanalıymışçasına e, çekip paylaşıyorum. Çok daha aslında alışıp keyfimin yerine geldiği bir sürece girdim yani. Bunu kendi adıma kesinlikle söyleyebilirim. Bildiğim kadarıyla 65 yaş üstü anne babanla birlikte yaşıyorsun aslında sen. Onların da tabii sokağa çıkma yasağı var bu dönemde. 7-24 evde 65 yaş üstü ebeveynle birlikte bu karantinada gündelik hayat nasıl oluyor? Ya şöyle, e, normal şartlarda şimdi benim ailem restoran işletmecisi. Babam Türk sanat müziği sanatçısı ve bizim ailemizde hiçbir zaman bir e, sabah 9'da işe gidilsin, akşam 5'te gelinsin, 7'de sofraya oturulsun. Normal fırnak içinde aile düzeni hiçbir zaman olmadı. Ben çocukluğumdan beri annemle babamın çalışmasıyla büyüdüm. Pınar'la birlikte, ablamla birlikte. Bizde hiç öyle bir işte akşam yemeğe geliyor musun kızım hadi sofraya otur olmadı. O yüzden de ben ailemle bugüne kadar yaşadım ve hala da yaşıyorum çünkü evde değillerdi yani. Sürekli çalışan işkolik bir anam babam var benim. O yüzden de ilk defa hayatlarında bir emeklilik sürecine girmişler gibi oldu. Kapattılar direkt restoranı zaten. Ee, şu an onlar şok içinde annem temizlik hastası oldu babam evde eski kasetlerini CD'ye çekiyor bir şeyler yapıyor böyle değişik bir şey hava var evin içinde yani. ben de hayretler içinde karşılıyorum bu durumu çünkü annem yemek yapıyor her gün evde yemek pişiyor böyle ocak kaynıyor tencere kaynıyor ne denirse ona şok içindeyim hala alışamadım çünkü bizim ailemizde dediğim gibi hiç böyle bir alışkanlık yoktur gece 2'de 3'de eve gelirler ee, biz yatmış olurduk küçükken ya da işte sabah kadar oturulur sabah öğlene kadar uyurlar oradan restorana giderler gibi bir düzenimiz vardı şimdi bütün dünya anormalleşirken bizim ev normalleşti yani garip oldu ama tabii ben buna uyum sağlayabildim mi hayır <gülüyor> o yüzden ve çok gerildiğim için annelerin yanımda gerçekten köşe kapmaca oynuyorum bir de video çekeceğim arkadan Semra diye işte babam anneme sesleniyor ya diyorum iki dakika durun video çekmem lazım Allah razı için bir durun yani Öyle olunca birkaç hafta arkadaşlarımla kaldım. Böyle bir yörük bir dönemim oldu yani. bayağı hafta haftama gittiğim. Ama şimdi evdeyim. Bu karantinayı ailemle geçirdim. Onlar da herhalde yavaş yavaş artık. Resulamı açacaklar izin çıkarsa diye düşünüyorum. Ama onun dışında bir aile hayatı yaşamış olmak da 27 sene sonra... Bir hoşuma gitmedi değil, yalan söyleyemeyeceğim yani. Koronavirüs sizin evinize Türk geleneksel aile yapısını getirmiş ya. Evet abi, şaka gibi. Hiç beklemem. Koronavirüs, alnından öpüyoruz. Gerçekten öyle. <gülüyor> Peki ben bir şey soracağım sana, bu çok merak ettiğim bir şey. Sen body positivity üzerine söyleyecek çok sözü olan bir kadınsın. Zaman zaman da söylüyorsun ama daha ziyade benim gördüğüm mizahi yönünle öne çıkmayı tercih ediyorsun. Beden üzerinden almanı istiyorum o yüzden bu soruyu. Şimdi Yaz tutabildin mi mesela bu süreçte? Birçok kişi kilo almaktan, çok yemekten, belki kilo almasa bile hantallaşmaktan, sporu bırakmaktan, normal hayattaki, eski normal hayattaki... Doğru alışkanlıkları terk etmekten yakınıyor malum. Sen ayrı ayrı hem mide küçültme hem de fazla deri aldırma ameliyatları geçirmiş bir kadın olarak bedeninle nasıl ilişkilendin ve yine yas tutmaya bağlayacak olursak eski bedeninin yasını tutabilmiş miydin? Karantinada beden algın nasıl? Bunları merak ediyorum. Ya şöyle, ben yaş tutma terimi diye bir şey olduğunu bu konu özelinde bilmiyordum öncelikle. <gülüyor> şu an öğrendim yani böyle bir şey varsa da ama hani anladım ne anlama geldiğini şu an sen söyledikten sonra. Ee, çok hızlı ve ciddi bir değişim geçirdim aslında ben. Yani Türk Mide Ameliyatı olanlar beni anlayacaktı. Gerçekten 7-8 ay gibi bir sürede her gün suratınızın daha çok küçüldüğü, bedeninizin küçülüp sarktığı, daraldığı, bin tane şeyin olduğu e, psikolojik açıdan gerçekten zorlayıcı bir süreç geçiriyorsunuz ben açıkçası düşündüğümde yani sanırım olması gerektiği gibi bir yaz tutma süreci geçiremedim. Hatta benim de bu karantina sürecinde çok fazla vaktim olduğu için kendimi oturup baş başa kalıp düşündüğüm süreçlerde çok fazla buna kafa yordum. Yani ben aslında eski bedenimle çok da vedada edemedim. Hala böyle dismorfik bir durumum da var. Yani aynaya baktığımda bazen daha kilolu geliyorum kendi gözüme. Bazen kendime acı çektiriyorum yani yeme, işte spor yap, kendini zorluyorum. Ee, ama karantinada ilk dönem çok yedim strese bağlı. Ben de direkt çünkü duygusal yeme bozukluğu var yani. Direkt yeme bozukluğu var da duygularla birlikte daha çok tetikleniyor. Her eski obezin ya da obezite geçirmiş insanda olduğu gibi. Hepimizin bir yeme bozukluğu hikayesi, öyküsü var ne yazık ki. Ee, ilk başta daldım yemeye yani. Durdukça otur otur sürekli ağzımı bir şey atıyorum. Sonra dedim ki yani hani sen buna maddi manevi ciddi bir emek verdin. Yani yıllarını verdim. Gerçekten 3 sene oldu. derilerini ağlıyordum acılı, sancılı bir süreç bu. Yani bir pandemik, bir virüs ve yani aylarca da evde kalacağız belli ki. Hani bunun gölgesinde sen oturup da 5-10 kilo alamazsın kızım dedim yani kendi kendime. Çünkü ben bunu hak etmiyorum yani. Bu, bu kötülüğü kendime yapmamalıyım. Sonrasında Spor yapmanın e, acayip derecede şu korkunç şu karantina döneminde psikolojimi çok iyi etkilediğini fark ettim. Yani çünkü yürüyemiyorum bile. Bir de ben enerjik bir insanım. Yani benim hareket etmem lazım. Yani bu çeneme buraya işte mesela yani anladın mı? Öyle olunca yani dedim bari minik minik spor yapayım. Sonra spora alıştım. Yani yaklaşık bir, bir buçuk ayda düzenli olarak spor yapıyorum evin içinde. Ve yemin ederim fiziğinle alakalı değil. Hatta bakmıyorum bile yani. Beni gören bir iki insan işte o oh, az bayağı daralmışsın falan diyor. Gerçekten fiziğime bakıp da hmm, zayıflamış mıyım, daralmış mıyım derdim yok. Sadece psikolojimi ayakta tutmak için e, hareket ediyorum yani. Spor yapıyorum ve çok kötü beslenmemeye çalışıyorum. Zaten her şey evde pişiyor. Sebze, işte, karbonhidratı azalttım vesaire, standart. Yani daha düzgün ve düzenli besliyorum. Çünkü düzgün beslenmenin psikolojiye ciddi katkıları olduğunu da çok iyi biliyorum. Junk food dediğimiz, fast food dediğimiz bu. Yağlı, trans yağlı yiyeceklerin insanın psikolojisini alt üst ettiğine dair bir sürü makale ve yazı var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani. Zeynep sen özellikle daha iyi biliyorsunuz zaten. E, o yüzden de şu geçtiği bile ben kendimi baltalamayayım. Yeteri kadar psikolojik olarak çöküyoruz zaten diye düşünerek e, birazcık düzene soktum kendimi İçinde bulunduğumuz bu dönemden sana kalmasını isteyeceğin yani bu virüs sonrası hayatta adapte etmek isteyeceğin yeni şeyler var mı? Kesinlikle geldi zaten hazır spordan bahsetmişken direkt onu söyleyebilirim aslında çünkü şimdi yani bu virüs böyle evet arkadaşlar virüs bitmiştir dağılım gibi bir finalize durumu olmayacak bir şey olduğu için ee, bir sürede biz normalleşeceğiz işte yavaş yavaş sosyalleşeceğiz vesaire bu iş 2020 kilitledi yani orası belli e, spor salonlarına şu an hayatta gitmem yani ben gitmem giden varsa tebrik ederim yani Ama ben gitmem abi kesinlikle. E, evde spor yapabiliyorken niye gideyim zaten? O yüzden evde sporu %100 hayatıma e, sokmuş bulunuyorum. Zaten YouTube'da falan da şu dönem özellikle inanılmaz derecede içerik var bununla alakalı. E, insanların da çok rahat bir şekilde buradan beslenebileceğini düşünüyorum spor yapmak isteyenlerin. Ve yemek. E, sürekli dışarıdan yemek söyleyen bir insandım ben. Dediğim gibi ailemle yaşıyorum ama ailemle hani ev arkadaşı gibiyiz. Gece geliyorlar falan yani böyle. Yemek yok evde. Ben yapıyorum yemeği kendime yapıyorsam. Onlar yemiş gelmiş oluyorlar çünkü. Ben de asla yapmıyorum. Zaten kuş kadar yemek yiyorum Türk mideli olduğum için. Bir yemek söylüyorum. İki gün onu yiyorum falan dışarıdan. Hem maddi olarak e, bu aslında acayip pahalı. Hem de daha sağlıklı alternatifleri evde üretmek çok daha kolay. Ve bence ciddi şekilde üşeniyordum yemek yapmaya. Halbuki çok basit bir şeymiş. Yani her şey aslında ne kadar zaman ayırabileceğini fark ettim. Yani genel olarak bir çıkarım yapmam gerekirse bu karantinada. yani hep hayatın akışı çok hızlı. Abi yetişemiyorum, abi uf koşturuyorum. Hepimizde o geyik vardı ya böyle. Hepimiz bir şeyleri koşturuyoruz. Hepimiz her şeye acele ediyoruz yani. Ne oldu? Hepimiz kaldık yani oturduğumuz yerde kala kaldık. Demek ki o kadar da koşuşturmaya da lüzum yokmuş hayatta yani. Bize biraz belki bunu öğretti bu karantina COVID-19 süreci. O yüzden ben birazcık böyle sakinlemeyi de öğrendim. Yani yemek yapabilirsin Zeynep. 20 dakikanı ayırabilirsin bir tencere yemek. Maksimum 20 dakika sürüyor zaten. O yüzden e, kesinlikle yemek yapmak ve spor yapmayı hayatıma e, adapte edip... ...bundan sonra onlarla yaşamak istiyorum. Çok sağ ol ya, Güzel söyledin. Bizim de evde yemek pişer ama mesela benim yemek isteyeceğim şeyler olmayabiliyor... ...ve mutfağa girmeye üşenebiliyorum... O açıdan da benim de öğrendiğim şey oldu mutfağa girip kendi yiyeceğini yemeği biz ahmet kendin yapmak dışarıdan söylememek biraz da tasarruf sağlıyor, öyle değil mi? Hem tasarruf sağlıyor hem hijyenik açılardan şu evet. an yani her siparişin senin için bir risk aslında ne kadar paketlenirse düzgün olursa olsun dışarıdan gelen her şey risk. E, o yüzden birkaç ayda sürecek belki daha fazla sürecek bu süreç e, evde yemek yapmak. En doğrusu bir de yani ekonomi çöktü <gülüyor> tabii evet, dediğim gibi. Aynen bir parodi tweet gördüm işte Adana kebabımız hijyen koşullarıyla tadı değişmiştir işte e, ustalarımız el yıkamaktadır. <gülüyor> evet evet gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Pandemiden sonra eski tadına ulaşacaktır diye yani yine Adanyalı, pis, pis pis şeyler yiyoruz Adana yapıyorlar yani, yani. <gülüyor> muhtemelen. Muhtemelen Mezart ekranlı Adana. Evet ya. Sana sosyal mesafe kavramını da sormak istiyorum. Çok gündemimizde. Bence senin için bir influencer için özellikle yerinde bir soru olabilir. Çünkü sosyal medyadaki mesafeyi ayarlamak da bir şey. Sen özel hayatını biraz dahil ediyorsun. Uyku düzeninin bozulduğundan söz ediyorsun mesela. Giydiğin kıyafetleri, aynada bedenini de göstererek sergiliyorsun, bir şeyler anlatıyorsun, kim zaman fikir belirtiyorsun. Dolayısıyla takipçilerinle kurduğun bir mesafe var aranda, yakın bir mesafe var. Bunun hem sosyal medyada nasıl evrildiğini, evrildiyse eğer, hem de senin için sosyal mesafenin ne olduğunu anlatabilir misin biraz? Şöyle, yani bu süreçte aslında takipçilerimiz normalden aşırı samimi ve rahat bir iletişimim var. Siz de görüyorsunuzdur. Ee, bu dönemde tabii ki şimdi herkes evde olduğu için herkes her şeyi ortada. Yani hani herkes evini göstermek zorunda, evde kiminle olduğunu göstermek zorunda ve ben de tabii ki e, böyle yapmak durumunda kaldım ve yani bu kötü bir şeymiş gibi algılanmasın. Ben çok rahatım zaten, daha da rahat oldum sadece. Ve artık hani takipçilerimle olan iletişimim daha da samimi bir hale geldi. Yani sosyal mesafede arayı biz açtıkça, açmak durumunda kaldıkça ben takipçilerimle olan sosyal medya üzerindeki mesafemi daha çok yakınlaştırdım. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Biraz da bir mecbur kaldık buna ama benim için sıkıntı değildi mesela yani. Ben bunu sorun etmedim. Bununla alakalı da gayet keyif duyuyorum. Uyku düzenim kötü. Bugün Bazen böyle uyku dolu gözlerle işte yataktan story atıyorsun ya saat giriyorsun oraya saat 6.55. Aynen hep yani. Senimizin cenazesi kalkıyor. <gülüyor> Acı kaybımız. Bugün de iki gün sürdü. ...tam toparladım dedim, bugün yine uyuyamadım... ...üç saatlik uykuyla duruyorum... ...yani benim bu kaderim sanırım... ...çocukluğumdan beri uyku düzenine alakalı ciddi bir problemim var yani... ...onla yapacak bir şey yok sanırım... Ya yani sosyal mesafe kavramı da... E, ...bana ne düşündürüyor diye soracak olursan... ...ki sordun, cevaplamak isterim... E, <gülüyor> ...kesinlikle evet... ...ya şöyle yani bu ülke iyi düşündüğümde... ...bu ülkenin kültürünü, geleneğini, göreneği düşündüğümde... ...benim için çok abdurut ve komik geliyor... ...yani... Şimdi bayramda mesela yasak olmasa ben inanamıyorum. Yani Çin'i geçerdik bir günde. Yani düşünemiyorum yani. inanamıyorum değil de. E, o yüzden bu yasaklar çok doğru ama bu yasaklar bir noktada bitecek. Çünkü insanlar da şişti yani elin içinde haklı olarak. E, yani biz koruruz ama bunu çok ciddiye almayan insanlar, şu an AVM'ye giden insanlar mesela yani akıl kârı değil. Gerçekten e, saçmalık olduğunu düşünüyorum. Çok da yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum bu arada. Erken alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ee, hani biz yaparız ama o insanlığın çok yapabileceğini açıkçası düşünmüyorum çünkü AVM'ye giden adam bunun demek ki normal olduğunu düşünüyor yani sosyal mesafeyle çok umursamayan bir insan olmalı diye düşünüyorum. Ee, ama hani benim için sosyal mesafe devam edecek yani örnek veriyorum bir konsere, bir etkinliğe bayağı zor giderim yani bu süreden sonra ya da bir restorana kafeye hani onun yerine bir parkta bir bahçede bir sahilde. Atarım kamp sandalyemi, alırım elime kahvemi içkimi, neyse. Otururum arkadaşımla iki kelam ederim. At, açarım müziğimi, hoparlörümden. Keyifime bakarım yani. hani Benim için sosyalleşme bu olur. Ya da arkadaşlarımın evlerinde otururum. Ki zaten ben biraz da böyle evciyimdir. Arkadaşlarımın evine giderim, onlar bana gelir. Ee, onu da çok seviyorum. Yani o yüzden ben bu şekilde e, aylar... Yani dakika, cümleyi kuramadım. Yani ben bu şekilde muhtemelen birkaç ay daha devam ederim. Çok güzel sohbet oldu Zeynep ya Adaş. <gülüyor> Çok teşekkür Hayır. ederim.